Samansız. This then is sound. Sound in space. Buçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Merhabalar, zamansız köşesindeyiz, canlı yayındayız. Şu anda e, zamansız köşesi hızını hiç kesmeden devam ediyor. E, Biennial'in bittiği bugünlerde e, güncel sanat ortamında e, Yerivan'dan, biraz uzaklardan bir haberle, hatta bir projeyle ilgili bir program yapacağız bugün. Bugün iki konuğum var. E, 34 Soho'dan Nurten Meriçer ve ve Kanan Seyzyum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle hızlı girdim, kusura bakmayın. Hoş <gülüyor> Ee, aslında heyecanlıyız çünkü hep birlikte e, Yerivan'da e, Peçakuşa Night, e, Yerivan İstanbul e, Close Creative Encounters başlıklı bir gece e, yaşadık. E, bu geceye dair e, bugün birlikte olalım konuşalım dedik ve girişte dinlediğiniz e, Can Yücel Metin ve Boğuz e, Yegizar'ın e, birlikte gerçekleştirdikleri Flowers Without Borders adlı e, Peçakuşa Night E, performansıydı. E, bunun üzerinden isterseniz Nur, Nurcan'ım sizinle başlayalım. E, Peçakuşa Night e, aslında bahsettik burada ama nedir? Ondan bahsedelim. Bir de bu Yerivan-İstanbul <gülüyor> e, işbirliği nasıl gerçekleşti? Tabii ki. E, Peçakuşa Night'ları biz İstanbul'da e, 2009 yılından beri yapıyoruz. Peçakuşa Night'a hiç gelmemiş olanlar için e, nasıl başladı? Ondan bahsedeyim isterseniz. E, Peçakuşa Night e, aslında Tokyo'da iki tane İngiliz mimarın başlattığı. Ee, yaratıcı insanların özellikle tasarımcıların, mimarların e, ve ilgili alanlardaki sanatçıların e, bir araya gelip birbirlerine projelerini anlattıkları ortamlardan yola çıkarak başlamış. Bakmışlar ki bu çok uzun sürüyor, e, saatlerce sürüyor falan bunu kısaltalım demişler. E, ve e, sunumları sınırlandırıyorlar. 20 saniyelik 20 tane slide'dan oluşan sunum e, yapmanız gerekiyor. Oldukça zorlayıcı bir format. Burada sahneye çıkan arkadaşlar yaşadılar, gördüler özellikle. Hani baştan insana çok kolay geliyor ama e, gerçekten derdinizi çok kısa zamanda çok böyle az ve öz bir biçimde anlatabilmeniz lazım. E, yazı yok. Sadece e, görsel malzeme kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla anlattığınız şeyi görsel olarak da ifade etmeniz lazım. E, format bu. E, ama hani burada ne oluyor diye merak ediyorsanız işte e, enteresan fikirleri, projeleri olan insanlar bir araya geliyorlar, paylaşıyorlar. Ee, buradan yeni işbirlikleri doğuyor. Ee, farklı sektörler, farklı işler hakkında yeni düşünce tarzları hakkında bir sürü şey öğreniyorsunuz. Şu anda dünyanın 450 kentinde yapılıyor. Hemen hemen her akşam bir peçak night var bütün dünyada. Ee, bazen 8-10 tane falan bir araya geldiği de oluyor. Ee, aslında koskocaman bir network'üz öyle söyleyeyim. Ee, dünyanın her yerinde gittiğiniz zaman bir akşam bir peçak uça night'a ...gidip orada e, size benzeyen insanlarla... ...bir arada iyi vakit geçirebilirsiniz. Eğlenceli ortamlar, çok farklı şeyler görüyorsunuz. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Sonra belki biraz daha anlatırım... E, ...içinde ne var ne yok diye. Ee, bir yandan da e, bu yeri o anda... E, ...yani karşılık olarak... ...34 Solo ve Eurojaf Partnership Foundation... ...bir iş Hı -hı. birliği Hı -hı. oldu... Hı -hı. Bu işbirliği nasıl gerçekleşti? Yani çünkü malum Hani Yerivan'la ya da Ermenistan'la Türkiye'nin konumu... ...aslında evet. bu başlıkla da başka bir durum teklif edildi. Hı. Hı. E, aslında Yüreje Partnership Foundation çok farklı projeler gerçekleştiriyor. E, Ermenistan-Türkiye arasında e, bir program var. O program başlığı altında çeşitli kültür aktiviteleri... ...bir araya gelinen toplantılar, basın toplantıları... ...bunlar yapılmış bugüne kadar. Geçen sene e, Mart e, ayında... E, Ve buradaki organizasyonları yapan ekip geldi Peçakuşa'yı seyretti. Aslında Erivan'da başlamış önce. Orada gittikleri bir Peçakuşa'da ya ne güzel olur işte böyle bir şey yapsak. Çünkü format çok uygun. Bir araya gelip konuşmaya, farklı konuları tartışmaya çok uygun. Böyle bir şey yapalım demişler. Geldiler bizimkini izlediler. Ve olabilir diye düşündük. Teklif geldi. Ondan sonra ben geçen şeker bayramı süresince Erivan'a gittim. Oradaki ortamı gördüm. Yapılan işleri izledim. Neler yapabiliriz diye konuştuk. Erivan'da Peçakuç Anayet'i organize eden vahi ile beraber bir takım şeyleri tasarladık kafamızda. Nasıl olabilir diye düşündük. Ondan sonra döndüm... ...ben buradaki hazırlıkları e, yoğunlaştırdım... ...işte kimler gider, e, ne tür projeler... ...götürebiliriz, nasıl... E, sunumlar yapabiliriz diye. Onlar da orada çalıştılar. Aradaki dönem oldukça böyle e, hızlı geçti. E, ve sonunda işte geçen hafta da oradaydık. Evet ve buradan e, bloktan da bir yandan 34 solo WordPress e, üzerinden takip edebilecek bir e, blog e, hazırlandı. Hı hı. Blog üzerinden de aslında gün ve gün, an ve an neler yapıldığını hı hı hı. fotoğraflarla ve yazılarla birlikte takip edebiliyorsunuz. Buradan 18 kişi gidildi. 18 kişi arasında Kanal da vardı. Kanal Sözüm şu anda stüdyoda zaten. <gülüyor> Kaan, yolculuk sırasında e, senin gözlemlerin ne oldu? Sence nasıldı bu yani Yerivan yolculuğu? Ya ben Erivan. Erivan mı Yerivan mı? <gülüyor> Erivan. Erivan. Erivan. Neyse Erivan. <gülüyor> bir de Ellen Parsons sahip oldu ya. Neyse, başla programa başlarken çok acayip bir yerinde kestim parçayı. Ee, ya çok benim için bir kere çok acayip bir şeydi. Çünkü yani büyük ihtimalle çoğumuzun hayatında gitmeyeceği bir yer gibi bir yer Ermenistan. Hani git herkesle şey muhabbeti oluyor işte o çok iyi oldu Ermenistan. Gibi böyle bir garip bir takım şeyler var. Hani böyle ve farklı bir yere gidiyoruz. Ne no, no olduğunu da bilmiyordum açıkçası. Alfabeleri dışında yani alfabelerini de bilmiyordum ama yani onun da müzesini gördük ve yani inanılmaz bir şeydi. Tasarımsal bir, bir harika yani tipografi har harikası bir alfabeleri var. Hani mesela en basitinden böyle bir şey kazandım ben yani. <gülüyor> Matenadoran müzesi. Evet yani adı söylemesi zor ama yani hatırlaması çok kolay. <gülüyor> Öyle söyleyeyim ben hatırlayamıyorum ismini ama yani mükemmeldi. Yani şu anda da zaten o şeylere bakıyordum. Süsleme sanatları ile ilgili bir şeylere bakmaya çalıştım. Evdeyken yani böyle çok hoşuma gitti. Çok acayip bir tarihleri varmış yani. Ee, hatırlarsan Sergei Parayanov'un e, müzesine gittik ee, ya, İsmini unuttum tabi <gülüyor> <gülüyor> Tamam ben hatırlatmış oldum Ya o şey olarak ilginçti yani e, Bilmiyorum Ermenistan'da öyle bir Sanatçı figürle karşılaşacağımızı ben kendi adıma Beklemiyordum e, ve e, Dileyenler buradan söyleyeyim Sergei Parayanov eğer e, e, e Google'dan Bakma ihtimalleri olursa Çok ilginç, David Lynch gibi aslında çok gönlü bir sanatçı ve bir şekilde ülkesinden uzakta da kalmak durumunda kalmış. Ve kendisi salına bir müze açılıyor ancak ömrü yetmiyor ve bu müzeye yerleşemeden vefat ediyor. Bunun üzerine müzeye işleri yerleştiriliyor ve ilginçtir ki müzede kullandığı nesneleri ve her şeyi aslında bir sanat üretimine evet. çevirmiş. Ee, ve bu açıdan da yani Erivan'da Erivan'da böyle bir böyle bir figürle karşılaşmak çok ilginçti. Yani bu kullanılan başlıkla da bence orayı görebilmek açısından 18 kişi için çok büyük bir şanstı. Evet yani İstanbul'dan gidenler için bence enteresan deneyimlerden bir tanesiydi diye düşünüyorum. Beklendik çünkü. bir durum değildi. Evet hiç beklemediğimiz bir şeydi. Eee isterseniz şimdi ee, dolmaya devam edelim. Dolmayla devam edelim. <gülüyor> dolmayla başlasaydık dolmayla <gülüyor> devam ederdik ya. This is toma Come on. Dolma Yes! Ojos Toma Toma Bağırdığı kadar var. Çünkü Boğus'un yaptığı dolmalar şahaneydi ve dolmaydı adı. Evet. <gülüyor> ve buradan da Nurcanım isterseniz Boğus'un hikayesini daha önce tanıyordunuz. Ee, evet ben Sizden, geçen hı hı, ben geçen gittiğimde e, The Club e, Petekuçan ayaklarını yapıldığı mekan oradaki e, The Club'ta tabii ki bir tanışma e, yemeği yedik. E, çok güzel bir yemekti. Derken birden birisi e, mutfaktan fırladı. Ve inanılmaz bir e, Arya ve bir süper bir tenor çıktı bir Arya masaların arasından geçti falan e, söylediği sonra işte tekrar mutfağa döndü kim bu yağ falan oldu nasıl bir şey diye e, sonra tanışıldılar. E, Boğuz aslında e, buralı İstanbullu e, Kuruçeşme'de doğmuş büyümüş sonra okul nedeniyle oraya gitmiş e, sonra da orada kalmış. Ee, ...tabii e, biz hemen otomatikman... ...ne yapabiliriz diye düşünmeye başladık... ile e, ondan sonra... E, ...ortak kültüre dair bir şeyler... ...bir sunum üretelim istiyorduk çünkü... Ee, öyle olunca tabii ilk akla gelen şeyler işte müzik, yemek falan filan derken bu sunum ortaya çıktı. Ve gerçekten de çok da hem yapım süreci çok eğlenceli e, ve enteresan geçti. E, bence dinleyenler de çok eğlendiler. E, Boğaz süper bir ahşı. Ben kendisine e, Hünkar Beğendi kralı <gülüyor> ilan ediyorum. <Evet. gülüyor> Boğaz'a bu buradan çok selamlar. E, bizi dinliyorsa eğer e, Hünkar Beğendi kralı olarak bundan sonra e, alacağız. İşin kendisini. güzel tarafı Can Yücel Metin Peçakuşa host e, olarak İstanbul'daki <gülüyor> Peçakuşa'larda da e, yer alıyor. ve Orada Bows'la böyle bir e, birlikte bir çalışma yaptılar. Bu aslında e, Osu'nun kendi başına aslında Close Creative Encounters mantığının ne olduğunu çok iyi anlatıyor hı. bence. Aa, onun dışında e, e, yani bunu mesela buradan giden katılımcılar hakkında bilgi vermek gerekirse. Bağın Durmuşoğlu Yapı Endüstri Merkezi'nden e, Deniz Özgün e, video sanatçısı hı hı. ...Emre Güneş... E, ...Gerilla Lighting... E, ...Mertkan Yılmazer... E, ...Doğa Çinçal... ...hani e, bu isimlerin seçiminde e, neye dikkat ettiniz... ...yani nasıl bir... E, bir ...buradan giden ekipte nasıl bir işbirliği birliği vardı... Buradan ve oradan konuşmacı seçerken şuna dikkat ettik. Tabii ki ya yani Peçak Uçanayt temelinde şunu hedefliyor. Kreatif insanların projelerinin paylaşılması için bir ortam ve sonuçta da belki beraber bir şeyler üretebilir miyiz diye baktıkları bir ortam. Bunun çok örneklerini biz İstanbul'da yaşadık. Boğaziçi Caz Korusu'nun Deniz Özgün'le yaptığı video mesela bunun en güzel örneğidir hani. Ee, ...sosyal medyada oldukça e, yer buldu. Onlar da mesela Peçakuş'a sahnesinde tanıştılar aslında. Hı hı. Ee, dolayısıyla Peçakuş Anayet'in böyle bir potansiyeli var. Biz o potansiyeli ne kadar kullanabiliriz ee, ona baktık... Ee, ve orada kimler olmalı ya, aslında biraz böyle karar verdik. Ee, özellikle hızlıca beraber iş üretebilecek mesela video e, bu anlamda e, çok kolay hemen e, insanların bir yere gelip e, dolaşıma çok uygun. Doğa için çalım projesi gerçekten öyle Yani şu anda Erivan'dan birileri Doğa için Çal için bir şeyler yapıyor olabilir. Bilmiyorum Mertkan'la konuşmadık ama e, belki de e, hani bir iki bir şey çekmişlerdir diye düşünüyorum diyebiliriz. Seç, seçimde genelde bunlara dikkat ettik. Ee, bu noktada Kaan e, sen eee Nur Tanım'dan e, bu dikkatlimciler dair bir bilgi aldık. Sen eee Erivan'daki katılımcıları nasıl buldun? Sence nasıldı? Vallahi çok yani normal <gülüyor> bizim gibi insanlardı. Güzel <gülüyor> cevap. <gülüyor> Sunumları da güzeldi. en çok beğendiğim veya aklında kalan yani şeyi çok beğendim. Doğal parklarla ilgili bir teyze vardı. <gülüyor> teyze <gülüyor> midir artık hanımefendi. Mi? <gülüyor> Yani e, bir hanımefendi vardı bir kadın vardı ondan sonra onun, ondan çok etkilendim e, çünkü yani bir doğayla ilgili çok güzel şeyler yapıyorlar kendi ele, enerjilerini üretiyorlar Mesela onun dışında da yani, komik çocuklar vardı işte onlar da eğlenceliydi <gülüyor> komik çocuklar Evet oradaki kom komedi ekibi evet, gerçekten Oranın mizahçıları işte Mizahçılar oranı Zaytun haber yapan ekibi Yani daha farklıydı tam Zaytun gibi değildi bence Ama yani onların da bir kafası var ya o da eğlenceli. Biraz ya yani ben bir tanesini pek sevmedim. Çok kala gibi geldi bana ama. Ama yani çok eğlencelilerdi. Boğaz mükemmel bir insanmış. Orada iki kişiyle tanıştım isimlerini unuttum. Kırmızı kazaklı adamla da uzun boylu kel adam. <gülüyor> Onlar da mükemmel insanlardı. Böyle bayağı politika konuştuk. işte devletlerin yönetim sistemleri hakkında konuştuk. Çok böyle yani tam... Aynı şeye kızdığımızı ikimiz de gördük yani. İşte Aynı evet. şeyden tiksindiklerimiz. Onların da bizim bizim gibi devletlerinden evet. <gülüyor> böyle çok acayip yani yönlerde sıkıntıları varmış. Aynı havadayız zaten. Yani bakıyorsunuz sol tarafınızda ağrı dağ. Ben ağrı dağını görmemiştim. Aklım oynadı zaten. Evet otelde evet. kapıyı <gülüyor> açınca mağazayı. şoka girdim ben. Evet. Yani evet. ağrı dağı mı diye. Ve orada biliyorsunuz evet. Ararat... Evet. Evet. Kargalar ben, çok güzeldi Yani ya ben, böyle doğa çok güzeldi. Bence herkes için çok enteresan deneyimler vardı. Yani bunun yani peçak uçanak dışında yolculuk hikayesi bile... Evet de, ben biraz ee, şey oldu. <gülüyor> çok enteresandı gerçekten. Kastena da. <gülüyor> Gezi <gülüyor> ya, hikayesi anlamında. Aslında şey hani mesela Ararat'ın üzerinde hani Ardağ'ın olması ve o Ardağ'ın her yerden Erivan'da gözükmesi. Gerçekten çok yani her yerde de Ararat yazıyor zaten. Hı -hı. böyle O bir kere baştan... Beni en çok hani bir şehre veya ülkelerden Zaten şey yani şey Erivan'ın sembolünün ağır daha olması bile çok enteresan. Yani e, o kadar güzel bir şey ki. İsterseniz son sesimizi dinleyelim. Pazar yeri aslında <gülüyor> kültürler için ortak yolcuların <gülüyor> kurulduğu bütün yerdeki en ortak yerdir. E, şimdi ikimizden ekibimizden Bengücücü'nün e, pazar yerinde yaşadığı e, kısa deneyimden bir ses dinliyoruz. Anlaşan sağ ol Anlaşan sağ olun. Teşekkürler. <gülüyor> tamam. Tamam. Bir daha söyle neydeyiz okay. um, ki. Mama, Mama, Türk. Maman Türk. Maman Rusya. Rus. Rus, o, Rus. Rus uh, komşu. Rus, Kırım. Ukrayna? Hayır, uh, no, Ukrayna. Hayır, Ukrayna. Bu ne? Hayır. Kırım. Kırım. Gelin, gelin, Tatar, Tatar atoru ta. Mixçur. Kırkçı, kırkçı. Gül şikra. Mix, bayla, illa manda papa. Çok güzel kelimesi Bengü'den önce on, yani orada pazar yedik insanlar tarafından kullanıldı. Ve buraya gelen işte yabancı sanatçılardan duyduğum kelimelerden biri. Mesela biz de bir yere gittiğimizde öğrendiğimiz belli kelimeler oluyor. Aslında bu çok ilginç bir şey gösteriyor bence. Yani gündelik, gündelik hayatta bir şekilde insanlar arasında karıştığınızda aslında dil, dil başka bir yere gidebiliyor. Kültürel noktaları başka bir yerden bulabiliyorsun. Ve bir anda o farklılaşmalar başka bir yere doğru gidiyor. Yani bence bu tür projelerin veya bu tür iyi yaklaşımların insanları birbirine yakınlaştırmak açısından çok çok büyük bir e, anlamı var. En azından benim peçak Kuçanay deneyimine dair söyleyebileceğim e, en azından orada olmak e, nedeniyle söyleyebileceğim bu sizden de böyle bir birer <gülüyor> yağ işte çubursa <gülüyor> şey... harika olur. <gülüyor> Bara gittik. E, kulüp kulüp. Bara gittik işte onların e, kendi şeylerinde müzik böyle buradan 10 yıl öncesinin rock barı gibi çalıyor ama güzel de eğlenceliydi bir sürü insan bir sürü işte farklı insanla tanıştı. Ben Türklerle karşılaştım. Bir şeyler evet, oldu. Tuvalet oldu işte. sırasında tanıştığınız bir adamla bir yerden Tanıştık çıktınız evet. falan gibi. <gülüyor> yani klüpten çıkıp zaten yolun karşısında geçtiğinizde Kar. şey vardı. E, Lahmacuncu vardı. Antepli. E, kart vizitini falan aldık. Gerçekten 10-12 senedir falan orada Paket servisi var mı yok İstanbul'a? <gülüyor> Çünkü gidişimiz biraz <gülüyor> uzun sürdü. Evet. E, tabii çok enteresan bir şey. E, bu Dil olarak veya hani konuştuğumuz pazar yerlerinde falan konuştuğumuz şeylerin dışında. E, benim mesela en en şaşırtan şeylerden birisi daha yolculuğun başında gerçekleşti. E, buradan aktarmalı gittik. Ee, ve aktarma yaptığımız yerde biraz da böyle ufak tefek sorunlar yaşadık aslında. Ee, ve şey sordular, yani niye Erivan'a gidiyorsunuz diye sordular. Ne işiniz var Erivan'da falan diye. Biz dedikçe işte, toplantıya gidiyoruz böyle. Bakmaya gidiyoruz ee, yani. Yani, yani <gülüyor> bir arkadaşlık, dostluk falan bir şeyler korkacağım. yaparız falan diye. Ve direkt yani gelen şey şu. Sizin orada dostunuz yok ki niye evet. gidiyorsunuz dediler. Bunu yana polis yani, söyledi bir e, Yani evet. e, şimdi... Ee, ama Viyana polis aynı kibarlığı bizi bir de doğru yere yönlendirerek de yaptı yani. yani evet evet, evet ee, ama ya, algılar gerçekten çok farklı yani bazen e, hepimiz için e, olandan da farklı e, başkalarında algılar var. Bunları aşmak için bile böyle yolculuklar gerçekten çok değerli diye düşünüyorum. O zaman yolculukları Kaan Seyzi ve Deniz Öztürhan'ın bloglarından da bir evet. yandan takip edebilirsiniz. 34 Daha yazmadım da yani. Da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek üzere. Samassis. This then is stereophonic sound. Sound sculpted in space. Bucak Konukman'la Güncel Sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun